şeytanın racim evet şimdi 64 63, 64 ve 65. ayet-i kerimelerde Mekkeli müşriklerin önderliğini ettiği diyelim Kur'an-ı Kerim'e karşı gafil duranların durumu mevzu bahis edilmişti Onların kalpleri bu Kur'an'a karşı adeta batılın içerisine gömülmüş kalmıştı. Buna karşılık Cenab-ı Allah ne diyor? Biz onların refah içerisinde olanlarını azap ile yakaladığımız zaman feryat ettiklerini görürsün. Hemen feryadı basarlar. Onlara bugün feryat etmeyin derilir. Çünkü size bizim tarafımızdan yardım olunmaz. Veya kimsenin size, bize karşı yardımı dokunmaz. <gülüyor> Cenab-ı Allah onlara uğratıldıkları bu azabın boşuna olmadığını, Onlara bu azaba uğratılmaları sebebiyle haksızlığa uğratılmadıklarını anlatmak üzere geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişte neler yaptılar ve asıl o geçmişlerinin kendilerinin bu azaba gelmeleri için kendilerini adım adım yaklaştırdığını ifade etmektedir. Diyor ki estağidübillah, قَدْ كَانَتْ ayati tutla عَلَيْكُ ...benim ayetlerim size karşı okunup duruyordu. Ama siz ne yapıyordunuz? Fekuntum ale e'akabikum temkisum. Sizler ise ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz. Şimdi burada... İfade yerindeyse şöyle bir benzetme yapılıyor. Ayetler onlara karşı okunuyor. Onlara karşı okununca onların yapmaları gereken neydi? Ayetlerin bulunduğu tarafa doğru gitmeleri gerekiyordu. Onlar ne yaptılar? Arkalarını dönüp gittiler. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in ifade yerindeyse temsillerinden birisidir istiare deniyor buna edebi bir sanat olarak. Onların ayetleri dinlemeyişleri, ayetlere kulak vermeyişleri, kulak kabartmayışları, kabul etmeyişleri hayra çağıran birisinin çağrısını kabul edip ona doğru gitmeleri gerekirken kabul etmeyip arkalarını dönüp kaçmalarına benzetiliyor. Halbuki bu ayetleri kabul etseler, bu ayetlerin gereklerini yerine getirselerdi onların karşılaşacakları sonuç kurtuluş olacaktı. Helak olmak olmayacaktı. Bu sözler onlara ne zaman söylenecek? Veya söyleniyor, söylenmiştir. Helak edildikleri vakit feryat basmalarından sonra. Azaba uğratılmalarından sonra. Yani iş işten geçtikten sonra. Allah'ın sadece Allah'ın değil normal akıllı bir insanın bile. Aynı şartlarda aynı şeyleri yapması gayet tabidir değil mi? Mesela Ahmet yalan söylerse kızar. Ali de söylerse kızar. Veli de söylerse kızar. Çünkü yapılan hata aynadır. Cenab-ı Allah'ın da aynı hataları işleyenlere aynı cezaları vermesi kadar tabi bir şey yok. İşte burada bizim bu konuyu kavramamız yani Kur'an'ın muhataplarının bu meseleyi kavramaları gerekiyor. Kur'an daha önce geçip de ilahi fermanlara, nebevi irşatlara... Kulak asmayıp onların gösterdikleri yollardan gitmeyenlerin dünyadan itibaren helak edildiklerini anlatıyor. Peki niye anlatıyor bize bunları Kur'an-ı Kerim bu temsilleri mesela ve kıssaları onlardan gerektiği gibi ibret alalım diye. Yani Cenab-ı Allah diyor ki bakın ben onlara iltibas geçmedim. Sizin için de bu böyledir. Dolayısıyla siz de ifadelerindeyse benim irşatlarıma, benim indirdiklerim buyruklarıma, indirdiğim buyruklarıma itibar edin, itaat edin. Hakka tabi olmaktan alıkoyan nedir? Büyüklenmektir, istikbardır. İkbardır. Ve gerçek müstekbirlik hakkı kabul etmemektir. Yoksa sadece bir kişiyi küçük görmek elbette o da güzel bir ahlak değildir. Fakat asıl müstekbirlik ve başkalarını küçük görmenin de kaynağı hakkı kabul etmeye tenezzül etmemektir. Yani hakka karşı büyüklenmektir. Çünkü kişi kendisinin izlediği yolun doğru olduğuna inanıyor, kendisine getirilen doğruyu kabul etmeye yanaşmıyor. Kendisinin ve kendisinin gördüğü yoldan gidenleri üstün görüyor, hakka tabi olanları küçük görüyor. İşin esası demek ki hakka karşı takınılan tutumdur. İşte diyor ki ayet-i kerime, Niçin arkalarını dönüp gittiler? Müstekbirine bi. bir zamirinin, buradaki bihideki zamirin, bazı müfessirlere göre ait olduğu kişi veya varlık, daha doğrusu, beyt-i haramdır. Onlar, Araplar, İslam'dan önce İslam geldiği vakit biz Kabe'nin himayecileriyiz. Kabe'nin koruyucularıyız. Dolayısıyla bizim diğer Araplara göre üstünlüğümüz vardır. Bu beyt sayesinde biz büyüyüz diyorlar. İşte o beyt sebebiyle siz kendinizi büyük kabul ediyorsunuz. Kabul ettiler ne oldu? Dediler ki, biz Araplar, Kureyşliler daha doğrusu. Diğer Arapların Arafat'ta vakfe yaptıkları gibi vakfe yapmayız. Onlar Arafat'a çıksın, bizim vakfemiz Müzdelife'dedir dediler. Müzdelife'de vakfe yaptılar. Onun için Cenab-ı Allah, ثُمَّ اَف۪يضُوا min حَيْثُ اَفَادَ nas" diyor. Bakara Suresi. Sonra insanlar nereden ifada ediyorlarsa, yani nereden Mekke'ye geri dönüyorlarsa, vakfeden dönüyorlarsa, siz de oradan dönün. Oradan dönmek için orada vakfe yapmak lazım. İnsanlarla beraber. Bunlar, büyüklendikleri için, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini değiştirdiler. Hac, ibadeti esas itibariyle İbrahim Aleyhisselam'ın, Beşeriyete öğrettiği bir ibadettir. Onlar Arafat'ta vakıfe yapmadılar. Daha ne yapmadılar? Biz elbiselerimizle tavaf edeceğiz. Fakat sair Araplar elbiseleriyle tavaf edemezler. Çünkü sair Arapların günahkarlıkları sebebiyle o elbiseler bizim bu temiz olan beytin etrafında Tavaf etmelerine müsait değildir, uygun değildir. O halde gelecekler bizden elbise isteyecekler. Bizden elbise temin edebilen, bizden temin ettiği elbiseyle tavaf edecek. Edemeyen çıplak tavaf edecek. Büyüklenmenin insanı sürüklediği günahlara bak. Kendilerinin işledikleri günah yetmiyormuş gibi başkalarını da Kabe'yi çıplak tavaf etmeye mahkum etti. Bir parça da demek ki haya kalıntıları vardı. Şimdiki insanlar kadar da değil maazallah. Erkekler gündüz düz tavaf etsinler bari. Kadınlar da gece tavaf etsinler. Şey bu kadardı. Demek ki işin esası Hakka karşı boyu, Hakka karşı müstekbir olmak, Büyüklenmek veya hakkı kabul etmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle diyor. Kibir nedir ey Allah'ın Resulü diye sorana? El-Kibru Gamatul Hak diyor. Hakkı gizlemek ve hakkı kabul etmemektir. Diyor. Oradan başlıyor kibir. Hakka karşı büyüklendiğin zaman artık senin büyüklenmeyeceğin, karşısında büyüklenmeyeceğin hiçbir şey kalmaz. Hakka da boyun eğdiğin takdirde senin zaten Hakka boyun eğdikten sonra kimseye karşı da büyüklenmen mevzubahis olmaz. Bu beyt ile diyor büyüklük tasladınız ve geceleyin anlamsız anlamsız sohbetler ediyorsunuz. Samiran <Sessizlik> tehcurun Semer, gece sohbeti demektir. Gece sohbeti. Dinimizde hak bir şeyle meşgul olmanın dışında yatsı namazından sonra lüzumsuz şeylerle vakit geçirip uykuyu geciktirmek en azından mekruhtur. En hafifi mekruhtur. Bu konudaki içtihatlar en hafifi. Niye? Çünkü Müslümanın iyi uyku alma ihtiyacı var. Neden? Ayet-i kerime diyor ya: "Ya eyyuhel mudessir, inna laka fi'n-nahari sebhân tavîla." Senin gündüzün Uzun boylu yapacağın işlerin vardır. Evvela gündüzün yapacağımız ibadetlere ve hak olan işlere vakit ayıracak şekilde gündüzümüzü uykuyla geçirmememiz gündüzü, gündüze yorgun argın başlamamız gerekir. Bunun için ne yapacak Müslüman? Vaktinde uyuyacak. Saniyen Evet, farz değildir ama Cenabı Peygamber ve hatta Cenabı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki işaretlerinden de anlayacağımız üzere Müslümanın kafasını koyduğu gibi güneşle beraber veya sabah namazında bile olsa koca geceyi uykuyla geçirmesini pek istemiyor. Deneyin. Bir saat erken uyursanız teheccüd namazınıza çok kolay uyanırsınız. O gecenin yarısında kalk insanlar uykudayken Allah'tan mağfiret dileyin. Ümmeti Muhammed'e Allah'ın yardım etmesini isteyin. Geceleyin. Yapılan duanın, yapılan ibadetin kıymeti gündüze göre çok daha fazladır, daha kıymetlidir, daha etkileyicidir. <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a farz olan bir ibadeti biz elimizden geldiği kadar kendimiz için nafile olarak da olsa canlı tutmaya çalışmamız lazım. Cenab-ı Allah madem ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize örnek kılmış, onun her bir amelini ve başta ibadetlerini olmak üzere kendimize örnek edinmemiz icap ediyor. O zaman biz lüzumsuz laklakiyattan tutun, faydalı faydasız diziler, reklamlar bilmem neler vesairelerle vakit geçirmeyiz. Faraza teheccüdün sevabı olmasa dahi, gece ibadetinin, Kur'an okumanın, Allah'ı zikretmenin, dua etmenin, büyük sevabı olmasa dahi, mantıkan bir an için düşünsün insanlar, düşünelim hepimiz. En az dizilerin aldığı zamanın, belki üçte biri kadar reklamların zaman aldığı, bir diziyi seyrediyorsunuz, topu topu, Seyrettiğiniz o bölümü diyelim ki bir saattir. Reklamlarla bir bakmışsınız iki saate çıkmış. ya yarabbim. Resmen zaman katili günümüz. Bu gibi medya organları bilmem ne vesaire. Hiç. Ama bazen fark ediyorum. Aa diyorum ya, ben bugün bu haberi üçüncü defa aynen dinliyorum diyorum ya. ...böyle bizleri alıklaştırmışlar. Kendimize hakim olacağız. Onların mahkumiyetinden kurtulacağız. Bunun da yolu... ...inanın Kur'an-ı Kerim'in inşaatlarından geçer. Ben bunun ekonomik faydalarından bahsetmeyeceğim. Eğer... ...yaptığınız hayırlı bir iş yoksa... ...ilmi bir çalışma yoksa... ...şu yoksa bu yoksa gibi... Daha hayırlı yapacağınız bir iş yoksa yapacağınız en güzel iş uyumaktır. Bu budur. Çünkü uyku insan bedenini dinlendirir. Hayatının sonraki saatleri için onu ne yapar? Yeniler. Tazeler. Cenab-ı Allah Amme suresi ne biliyorsunuz? Ondan sonra Gece bir elbise gündüz geçim sağlama vakti, maişetini sağlama vakti, uykunuzu sizin için bir dinlenme vasıta sıkıldık. Vaktinde uyan, bugün doktorların da söyledikleri bir şey. Vaktinde alınan uyku kadar vücuda faydalı olacak çok az şey var. En ciddi gıdaların başında gelir. Vaktinde alınan uyku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da öyle yaptığı gibi uyum, uyanmayı tavsiye etmiyor. Onun için uykunun aralıklarla çeşitlenmesi ise uykunun daha verimli olmasını da sağlayan hususlar arasındadır. Kısaca bunu da söyledikten sonra o halde Gecelerimizi de dikkatle, Kur'an-ı Kerim'in bu buyruğundaki irşadından hareketle şey edelim. Bakın, Ömer'den rivayet olunduğuna göre, yatsıdan sonra konuşanlara çıkışır ve şöyle derdi. Sizler, gecenin başlangıcında sohbet edip konuşanlar, Gecenin sonunda da uyuyan kimseler mi olacaksınız? Gecenin başında sohbetle, laklakla vakit geçiriyorsunuz. Gecenin sonunda da uykuyla geçiriyorsunuz. Kalkın diyor. Yazıcı meleklerinizi biraz dinlendirin diyor. Yani size günah yazım duruyorlar. Boş konuşuyorsunuz. Kalkın biraz... Yazıcı meleklerinizi dinlendirin diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Bir sonraki ayet-i kerime. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَا اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِي آبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ Onlar sözü iyiden iyiye düşünmüyorlar mı? O sözü veya bu sözü. El kavl marifedir, tanımlıdır. Yani Kur'an'ı onlar bu sözü yani bu Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmüyorlar mı? Neden düşünmüyorlar? Düşünmeleri gerekmez mi? Yoksa onlara önceki babalarına, atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yani... Bu vahyin bir benzeri bundan önceki peygamberlere de gelmişti. Peygamber Aleyhisselam olmadık bir davayı getirmiyor. Olmadık bir davette bulunmuyor. Önceki peygamberlerin getirdikleri davet tayinidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği geriye doğru gidecek olursak getirdiğiyle İsa Aleyhisselam'ın getirdiği, Zekeriya Yahya Aleyhisselam'ların getirdiği Efendim Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın getirdiği, Yakup Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği arasında ne fark var? Şer'i bir takım ameli hükümlerdeki bazı farklılıklar dışında hiçbir fark yoktur. Ve hepsinin esası zaten ana ekseni Allah'a ibadet etmek, ve ona hiçbir şekilde ortak koşmamaktır. İslam'ın ibadet hayatında ve toplumsal alanda iki tane esası var. Birisi hükmün yalnız ve yalnız Allah'a ait olması. İki, Allah'ın hükmünün olmadığı yerlerde Müslümanların kendi aralarındaki işlerini istişare ile yürütmeleri. Bu budur. Onun için günümüzde hani gündemde oluyor ya anayasa manayasa bizim için anayasanın iki maddesi olacak. Üçüncüsüne hiç gerek bile yok. İhtiyaç Madde 1 inil hukmu illa lillah Hüküm kayıtsız ve şartsız ancak ve ancak Allah'ındır. Madde 2 ve emruhum şura beynav Müminlerin işleri kendi aralarında istişare ile Bitti. Bitti. Allah'ın ve Resulünün hükmü varsa zaten kimsenin o emir ve hükümlere itaat etmekten başka yapacak bir şey yok ki. Mümin olsun mümin erkek veya kadın Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman o işlerde herhangi bir işte hüküm vermişse istediklerini tercih edemezler. Ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu amran اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةٌ مِنْ اَمْرِيهِ İstediklerini tercih, tercih yapamazlar. O halde ben ne anayasa yapacağım? Ben hüküm belli. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ İnsanlar, insanlara anayasa yaptığı sürece o anayasalara zerre kadar kimsenin kalbinde saygı olmaz. Çünkü derim ki kardeşim sen yapabiliyorsan ben de yaparım yani. Kıymeti yok. Ama Cenab-ı Allah bize kulluğumuzu hatırlata hatırlata. Vaziyeti, kainatı, hakikati hatırlata hatırlata. Hüküm ancak Allah'ındır. Güneşe hükmeden o, aya hükmeden o, göklere hükmeden o. ...gördüğümüz ve görmediğimiz... ...şahit olduğumuz ve bilmediğimiz... ...gayb alemine de... ...gördüğümüz aleme de hükmeden o. Zerreden küreye kadar her şey mutlak hakimi... ...o. O halde... ...hüküm ondan başkasının olabilir mi? Her şeye hükmeden... ...bana da hükmediyor. Elbette kabul ederim bunu. Ama... ...Ahmet Mehmet, Ali Veli... ...George Borç bir şeyler yapacak... Ondan sonra da bana bunlara riayet et diyecek. Ya ne münasebet? E ben sana onu oyla bana sundum ya. Sen bunu kabul ettin. Ben yapayım sen sun. Sen oyla. Sen oyuna kabul et. Ne farkı var? Senin ayrı benden ayrı öbüründen ayrı ne özelliğin var? Ama Allah bizim Rabbimizdir. Hepimizin ortak Rabbi Hepimiz onun, O'na itaat ediyoruz. İstesek de istemesek de O'na boyun eğiyoruz. O halde hüküm ancak O'nundur. Yalnız O'nun hükmüne itaat olur. Peki Cenab-ı Allah'ın hüküm koymadığı alanlar var mı? Var. Var tabii. Var. Olduğu yerde nasıl yapacağız? İşte orada da Ve emruhum şura beynehu. Onlar kendi aralarındaki işlerini istişareyle yürütürler. İstişareyle yürütürler. Yani bir Amerikan gavurunun, bir Rus gavurunun, bir İsrail gavurunun değil mi? Şurada burada yol aramasına Kendisine yol çizmesine çok hayret edilmez de, şu Müslüman ümmetin önündeki hak yoldan gafil olmasına insan bir türlü razı olamıyor, gönlü kaldırmıyor. Ne oldu bize? Biz ki dinimizle ve akidemizle aziz olmuştuk. Nasıl dinimizi ve akidemizi hatırlamıyor? Onların önümüzde açtıkları cehenneme giden kulvarlara demeyeceğim, yollara demeyeceğim. Keçilerin bile geçmekte zorlandığı patikalara gidiyoruz ya. Ve bunlar sonunda cehenneme çıkartacak. Ahirette de bizi rahatlamıyor, dünyada rahatlatmıyor, ahirette de rahatlatmayacak. Az önce Ayet dediği gibi, Feryadede de gittiler diyor. Helak oldular. Ümmet şu anda helaki yaşıyor. Evet, Cenab-ı Allah bizleri. Elbette meydana gelen bu musibetlere farklı bir şekilde içimiz sızlıyor. Ama haşa, Cenab-ı Allah bu ümmete haşa zulmediyor değil. O halde bu ümmet Allah'ın rahmetini celbedecek şekilde aklını başına toplamalıdır. Allah'ın üzerimizde hala devam eden rahmet kırıntıları haşa rahmeti küçümsediğim için değil, onun rahmetinin umumiliğine göre, ümmetin hak yoldayken rahmetinin büyüklüğüne göre kırıntı mesabesindeki bu kırıntılar bizim çok cüz'i bir şekilde İslam'dan kırıntıları Hala yaşamakta oluşumuzdan dolayıdır. Yoksa o olmasa temelli bu ümmet helak olmayı hak edecektir. Onun için ümmet olarak inanın. Zulbü, hayasızlığı, başkalarının tahakkümünü ve buna benzer diğer sahip bütün hususları. Üzerimizden bu musibetleri kaldırmak istiyorsak, kalkmasını istiyorsak... Şu ayet-i kerimenin ifade ettiği ve işaret ettiği öğütlere itibar edecek onlara dikkat edeceğiz. Efelem yeddebberul kavul. Onlar o sözü yani o Kur'an'ı niye gereği gibi düşünmüyorlar? Yoksa onlara kendilerinden önceki atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Olmadı bir şey gelmedi ki bize. Musa Aleyhisselam da Tevrat'ı getirdiği zaman ey İsrail okulları bu Tevrat'ın hükmüne riayet edeceksiniz dedi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söyledi. İncil'de İsa Aleyhisselam da aynı şeyi söyledi. İncil'i getirdi. Bu Cenab-ı Allah İncil ehli Allah'ın İncil'de indirdikleriyle hükmetsin diyor. Tevrat ehli Allahü Teala Tevrat'ın Tevrat'ta indirdikleriyle hükmediyor. Yani ey ümmeti Muhammed artık Tevrat'ın da zamanı geçti. İncil'in de zamanı geçti. Siz de kendinize bu Kur'an hükmüyle hükmedeceksiniz. Başkalarını da bu Kur'an'ın hükümlerinden yararlandıracaksınız. Bugün beşeriyet Allah'ın dininden uzakta olmanın sıkıntılarını yaşıyor. Ama bu ümmet Allah'ın rahmetine kucak açmazsa bu beşeriyete, zavallı beşeriyete kim rahmeti götürecek? Kim taşıyacak? Bu şu demek, boynumuzda sadece kendi mesuliyetimiz yok. Diğer insanların da mesuliyeti var. Tamam zaman insanın hatırına gelmiyor diye. Ya Rabbi ya dünyanın filan yerindeki filan kafir. Hatta yanın başındaki komşu eğer Ahmet Mehmet Ali Beşir Hasan Hüseyin sen bizi İslam'dan haberdar etmedin. Onun için ya sen nereye ben oraya ya ben nereye sen de oraya. Dese ne yapacağız? Gerçekten biz insanlığa karşı vazifemizi gereği gibi yapabiliyor muyuz? Ben kendi adıma tevazu olsun değil, bütün kalbimle söylüyorum. Diğer insanlara karşı vazifemi yapmış olabilmekten fersa fersa uzaklardayım. İnşallah Rabbimiz bundan dolayı bizleri sorumlu tutmaz. Fakat tutarsa işimiz zordur. Bu kadar milyar içerisinde ben sana hakkı ve hakikati görmeyi nasip ettim. Ve sen bu hakikati başkalarına taşımadın. Dolayısıyla bu nimetin şükrünü yerine getirmedin. Bu nimet dolayısıyla şükrünü yerine getirmediğin için ben seni azaplandırıyorum. Dese diyecek hiçbir cevabımız yok. Verecek hiçbir cevaplar. Onun için bu hakkın en güzel üslupla ve ifade ise en geniş kapsama alanıyla dile getirilmesi lazım. Bid'atlerle, hurafelerle, asılsız astarsız yalanlarla, dolanlarla değil. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin o aydınlatıcı nurlandırıcı buyruklarıyla ve hükümleriyle. Cenabı Allah bizleri bu manada Allahü Teala'nın sözlerini, buyruklarını hakkıyla düşünen, tefekkür eden, gereklerini yerine getiren kullarından eylesin inşallah. Biraz sonra devam edeceğiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah 69. ayet-i kerimede Mekke'li müşriklerden söz ederek ifadelerinde ise bize de bir işaret göndermektedir. Em lem ya'rifu rasulahu فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Yoksa onlar rasullerini bilip tanımıyorlar mı? O onların tanımadıkları bir şahsiyet mi? Yani diyor ki onlara siz bu Resulün doğruluğunu bu Resulün eminliğini bu Resulün pek yüksek bir ahlaka sahip olduğunu kimseyi kandırmadığını kimseyi incitmediğini, yalan söylemediğini, hayasızlık peşinde olmadığını, kimseyi kandırmadığını, aldatmadığını vs. Ne kadar kötü huy varsa ondan uzak, ne kadar güzel huy varsa ona sahip olduğunu bilmiyor musunuz? Peki bu bildiğiniz Resul bu özellikleriyle size, bir şey getirdiği halde, bir vahiy getirdiği halde, sizi bir Allah'a ibadet etmeye davet ettiği halde, onu nasıl tanımazlıktan gelirsiniz? Bu sizin tanımadığınız birisi değil ki. Yani burada Cenab-ı Allah, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliğinin düzgün ve doğru oluşunu, söylediğinin doğruluğunun delili kılıyor. Bu bir. O halde biz önce kişiliğimizle davamızı ispatlayacağız. Kişiliğimizle davamıza davet edeceğiz. Kişiliğimizle davamız budur diyebileceğiz. Ondan sonra Resulü tanımanın ehemmiyetine işaret var burada. Onlar resullerini tanımıyorlar mı? Mekkeliler resullerini tanıdılar. Tanıyorlardı. O halde biz müminler de o resulü tanımamız gerektiğine ne yapıyor Cenab-ı Allah bize işaret gönderiyor. İşaret bu Resulü tanırsanız, bu Resulün davasını anlarsınız. Bu Resulün getirdiği davaya da daha çok bağlanırsınız. Çünkü Resulün hayatı, yaşayışı, söyledikleri davasının aynasıdır, davasının doğruluğunun ispatıdır. Resulü tanımanın Üç tane ifade ise esası veya aşaması veya dayanağı vardır, malzemesi vardır. Kur'an-ı Kerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize sahih ve doğru olarak gelen, nakledilmiş olan sünnet-i seniyyesi ve sireti nebeviyesi. Bunları ne kadar güzel tanırsak, o Rasulü de davasıyla birlikte o kadar güzel tanımış oluruz. Onun için Rasulümüzü tanıyıp tanıdıkça ona benzemeye de çalışacağız. Rasulün hayatını ezberle sünnet-i ezberle Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir Rasul anlatıldığının bütün inceliklerini Efendim ve söyleyin fevkalade bir film şeridi gibi ortaya koy. Senin hayatında en ufak bir etkisi olmasın. Evvela böyle bir şey teorik olarak bana göre pek mümkün gelmiyor. Ama bu bir çelişki olur. Çünkü hem tanıyacaksın hem ona benzemeyeceksin. Bu olmaz. Tanıyıp benimsemişsen ona benzeyeceksin. Elinden geldiği kadar. Hem onun gibi yaşamak ne demek? Reddedilmeyecek, Cenab-ı Allah tarafından kabul edilecek bir hayat sürmek demek. Hayatında Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın sünnetini tatbik edersen, Cenab-ı Allah senin hangi davranışına itiraz edecek? Hangi davranışından dolayı seni cezalandıracak? Ona uyduğun hiçbir davranışından dolayı seni cezalandırmayacağından emin olmak durumundayız. Çünkü Cenab-ı Allah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِيُونِ يُحْبِنْكُمُ اللّٰهِ diye emretmiş ona. De ki ey Muhammed eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevecektir. Formül o kadar basit ki... ...o kadar açık, o kadar net ki. Allah'ı seviyorum diyor musun? Diyoruz. Elhamdülillah. Seviyoruz da... ...Rabbim sevgisini daha da artırsın. Kalplerimiz, ruhumuzun zerreleri... ...O'nun muhabbetiyle dolup taşsın. O halde ona uyacağız. O zaman Allah bizi sevecek. Tek taraflı muhabbet... Allah da seni sevsin. Sen istediğin kadar sevdiğini iddia et. Eğer onun yolunda giderek onu seviyorsan, Allah da mutlaka seni sevecektir. Veya hatta seviyordur. Çünkü şart tahakkuk etti mi, koşulan, şarta bağlı olarak öngörülen şart da tahakkuk eder. Fettebi'uni yuhbinkumullah. Değil mi? Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevecektir. Formül gayet açık. Allah'ı bilip, Allah'a inanıp da Allah'ı sevmiyorum diye bilecek de kişi olamaz. O halde Allah'ı seviyorum diyenin önünde sadece bir yol var. Onun Resulüne tabi olmak. Onun arkasından gitmek. Allah da o zaman sevecektir. Allah sevdi mi iş biter. Korkularından emin olursun. Sıkıntın olmaz. Başkalarının en büyük, en tahammül edilmez faraza, musibet gördükleri şeyler karşısında sen dağ gibi metanetle durursun. Başkalarının zerresini görseler şımaracakları nimetlerin milyonlarca katına dark olsan, onun önünde yine zilletle, kulluk zilletiyle eğilmeni sürdürürsün ve şımarmazsın. Değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye nasıl Fatih olarak fethettiği nasıl girdiğini hatırlıyor. Allahu Ekber. O kadar diyor eğilmişti ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, neredeyse sakalı devesinin boynuna değecek. Halbuki bir fatih böyle mi girer? Evet dünya ehli fatihler olsa aman Rabbi, öyle çalımlı gidecek ki maazallah ben sizin fatihiniz değil ben sizin ilahınızım diyecek belki. Ama aleyhissalatü vesselam böyle girmedi. Çünkü kulluk öyle bir şeydir. Musibet gelir yine kulluğundan vazgeçmezsin. Nimet gelir yine kulluğundan vazgeçmezsin. Çünkü onu seviyorsun. Sen onu sevdin mi o da seni sevecektir. İnsan sevdiğine gazap eder mi? Sevdiğine karşı şımarıklık eder mi? Mümkün değil. Bu işin de yolu caddesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Cenab-ı Allah burada bize de gönderme yapıyor ifade yerindeyse. O Mekkeli müşrikler Resullerini tanımıyorlar mı? Neden onu inkar ediyorlar veya tanımadıkları için mi niye böyle hareket ediyorlar? Tanımak çünkü Resulü tanımak onu sevmeyi, onun izinden gitmeyi, onu takip etmeyi gerektiriyor. Biz de onu tanımadan nasıl onun izinden gideceğiz? Bu halde onun izinden gitmeyi sağlamak için Kur'an-ı Kerim'den başlayarak sahih hadislerden, sağlam sünnet-i ve de siret-i nebeviyeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyıp onun davranışını biz de kendimiz için düstur edineceğiz. اَمْ يَكُولُونَ بِهِ جِنَّا bil بِالْحَقِّ ve aksır onu Yoksa onlar Muhammed'de bir delilik vardır mı diyorlar. Hayır. O onlara hakkı getirmiştir. Hem onların çoğu hakkı inkar ederler. İnkar edictirler. Ya. Kâfir'in havsalası müminin hal ve hareketlerini bakışını değerlendirmesini alamaz. Havsalası almaz. Kafirin yere göğe sığdıramadığı, yücelttiği şeyleri sen hiç kıymet vermeden dudak büküp geçebilirsin. Bu ne ki dersin? Bunun kıymeti ne? Kafir Helal haram demez faraza. Malının servetini bilmem nesini çoğaltmaya çalışır. İcabında senin bir aylık kazancın kadarını o bir saat içerisinde kumara, sefahata, içkiye ve Allah'ın razı olmadığı herhangi bir alana harcar veya işte yatına, katına, kotrasına, şurasına, buzuna harcar. Sen ise bunlara hiç kıymet vermezsin. senin hayatını bir türlü algılayamaz. Sen onun hayatını küçümsediğini bir de hele öğrendiği zaman çıldıracak <gülüyor> hale gelir. Şuna bak ya diyor. Hem hiçbir şeyi yok hem de benim hayatımı küçümsüyor. Havsalası almaz gerçekten. Tahammül edemez. Böyle bir şey olur mu diyor. Ondan sonra olsa olsa bu delidir der. Öyle ya. Peygamber Aleyhisselatü Selam da onların inançlarıyla, anlayışlarıyla, hayatlarıyla ifade yerindeyse e, dalga geçmişti. Daha doğrusu tıraşlarını önlerine koymuştu. Bu putların size bir faydası olmaz demişti. Bu putlar kendilerine konan bir sineğin kendilerinden bir şeyi alıp gitmesi halinde bile ondan onu geri çekip alamazlar. Bunlara nasıl ibadet edersiniz? Onlardan daha aşağılara iniyorsunuz. Onlar, işte böyle dedikçe Muhammed Aleyhisselam çileden çıkıyorlardı. Aklınızı başınıza alın, çileden çıkmayın. Akıllar doğru söylüyor. Onu idrak etmeye çalışın. Edemeyince ne diyorlar? O bir delidir bütün peygamberlere deli denildiği, sihirbaz denildiği, kahin denildiği, niye? Çünkü bu adam akıllıdır deseler, kendilerinin hakkında yönelttiği itirazları doğru kabul etmeleri gerekecek. İşlerine gelmiyor, davaları biter o zaman. Ya, Onun için diyor ki, hayır durum dediği gibi değil Cenab-ı Allah. Ben, ce'ehum <gülüyor> bilhakk. Onlara hak ile gelmiştir. Hakkı getirmiştir. Ama kendileri ekseruhum lil hakkı kârihun. Onun için ey mümin çoğunluk senin hakkına getirdiğin hakikate veya temsil ettiğin hakikate. itiraz ediyor diye rahatsız olma. Bu yeni bir şey değil. Bu insanların mümin ve kafir olarak ortaya çıktığı andan beri devam ede gelen bir hadisedir. O halde sen inandığın hakkı hak olarak biliyorsun ya hakkın ölçülerine göre senin inancın, hakikatin kendisini temsil ediyor ya gerisine onun dışındakilerin değerlendirmelerine itibar etme ona hiçbir değer verme. Çünkü onlar haktan rahatsız oluyorlar. Devam ediyor ayet-i kerime diyor ki: "Velavitte tabi'a'al hakku Diyelim ki hak onların hevalarına tabi oldu. Ne olur? "Le fesedet is-semavatü vel ardü ve men Gökler, yer ve onlarda bulunanlar bozulur. Gider. Sistemleri, düzenleri bozulur. Öyle değil mi? Karada ve denizde fesat baş gösterdi. İnsanların ellerinin kazandıkları sebebiyle diyor ayet-i kerime. Ya. Peki, şu anda vaziyet ne? Aynen onu yaşıyor insanlar. Aynen onu yaşıyor insanlık. İnsanlığın beşeriyetin üçte ikisinden fazlası açlık sınırının altındaysa, en az üçte biri, üçte biri fakirliğin en alt mertebesinde can çekişiyorlar. Buna karşılık dünyanın çok küçük bir kısmı. Dünyadaki varlıkın, varlığın, zenginliğin, servetin, üretimin tek başına, üçte ikisini eğer tüketiyorsa, burada hakkın hevalarına tabi olmalarından dolayı, yeryüzünde bir fesadın çıktığından söz etmek lazım. Bir şey olur mu? Dünyanın servetinin büyük çoğunluğu 8-10 ailenin elinde. Ne yapacak peki bunlar bunları? Tek tek de ölüyorlar. Ha. Kimse de onların öldüklerine bakıp çekmiyor. Şey Aksine geri kalanlar onların öldüklerinden ibret alacakları yerde seviniyorlar. Bunların kaburlar öldü, mirasları bize kaldı diye. Kafa yanlış çalışmaya başlıyor. Oysa o insanların ölümlerinden ibret alarak, velev ki sana miras bıraksınlar, sen o mirası olması gereken şekilde dağıt. İslam tarihinde Haris el-Muhasibi vardır. Bazıları onu mutasavvufların ilki kabul ederler. Büyük bir zahit, büyük bir alim aynı zamanda. Babası gümrük memuru. Sultanın hizmetinde çalışıyor. İyi bir servet bırakıyor ölünce. Hariç muhasibi babamın servetine haram karışmış korkusuyla kendisine düşen mirastan tek bir kuruş dahi almıyor. Ve paraya da ihtiyacı var. Muhtaç da ama o kadar nezih, o kadar üstün bir nefis ki, bir şahsiyet ki haram karışmış olması ihtimaliyle babasının servetinden bir kuruş almıyor. Oysa baban kazandıysa kazandı vebal onun diyebilirdin dese de kimse niye böyle düşünüyorsun demezdi. İstediği kadar haram karışmış olsun sen bilmedikten sonra neyin haram olduğunu, o senin mirasındır. Miras senin için helaldir. Miras, mülkiyetin helal yolla intikal şekillerinden bir Ama, bir ihtimal ha, o da kesin değil. Babamın servetine haram karışmış. Ne kadar onu da bilmiyor. Onu da bilmiyor. Bir kuruşunu aldı bir diremini Almıyor. Bir dirhemine elli sürüyor. Şimdi böyle. E Rochelt ailesinden veren rokefelerden bilmem nelerden birisi olsa böyle midir? Veya bizim buradaki yerli zenginler, yerli rokefelerden bilmem nelerden vesairelerden öyle mi bakacaklar olaya? İşte İslam ile günümüz batılın ortaya çıkardıkları insan tipleri arasındaki fark budur. Bu böyledir. Onun için hak ihmal edildiği zaman batıl sadece insanın kendi hayatını bozmakla kalmaz. Onun kainat ile olan ilişkilerini de bozar. İlişkilerinin neticesinde kainatın da bir şekilde her türlü fesatta kainatta da çeşitli türlü türlü fesatların ortaya çıkmasına sebep teşkil eder. Tam bunun karşısında Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimenin devamında nasıl söylediğini görün, Ne buyurduğunu görelim. <Sessizlik> Bel-eteynâhum bi-zikrihim Hayır diyor, aksine biz onlara kendileri için şan ve şeref kaynağı olacak bir öğüt getir. Bir öğüt. Bu Kur'an ona tabi olanlar için şeref kaynağıdır. Şeref bu kitaba tabi olmaktır. Beşeriyet ve onlardan önce Müslümanlar bunun farkına varmak zorundadır. Bu farkına varmak zorundadır. Ama onlar ne yapıyor diyor? Fehum an zikrihim mu'ridun. Onlar ise kendi öyütlerinden, kendileri için şeref kaynağı olan o öyütten yüz çeviriyorlar. Yüz çeviriyorlar. Müslümanlar, kendilerini Müslüman zannedenler, bugün adeta topyekün, bizim şeref kaynağımız, güç kaynağımız, kuvvet kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'den ne yapıyoruz? Yüz çeviriyor. Ya Kur'an-ı Kerim nedir peki? Bizim için şeref kaynağıdır. Bizim için güç kaynağıdır. Ve bizim için şeref kaynağı olan bu kitap bizim tarafımızdan gerekleri yerine getirilecek olursa az önce işaret ettiğim gibi beşeriyet için de rahmet olur. O kadar rahmeti büyük ve engin bir kitaptır. Evet İslam hükmettiği zaman İslam'ın hakimiyeti altındaki Yahudiler de mutluydu, Hristiyanlar da mutluydu, Müşrikler de mutluydu. Ve hatta barış içerisinde birbirlerini severek yaşıyorlardı. İslam gitti, ne oldu? Önce İslam diyelim ki Yakın tarihimizden başlayalım. İslam önce Balkanlardan çekildi değil mi? Osmanlı zamanında e buyurun. Balkanlarda hala huzur yok. Hala Avrupa'nın en fakir ülkeleri, en sıkıntılı ülkeleri. Her zaman her yerde her türlü savaş başlayabilir. Bizim üzerinde yaşadığımız topraklardan, güneyimizden, Iraktan, Suriyeden vesaireden çekildi. Biz zannediyoruz ki Suriye'de, Irak'ta yeni başladı uzunsuzluk. Hayır öyle değil. Ben 10 yaşında ilk hatırladığım hadiselerden birisi Irak'ta Abdülkerim Kasım'ın darbe yaptığı zamandır. Darbe yaptı bilmem kaç kişi öldü. Ondan önce bir daha başka Buyurun. Suriye'de Efendime söyleyeyim Ettasilerin ailesinden Edip şişekliğe şuna buna vesaireye ve Esedlere gelinceye kadar. Hatta o zaman gazetelerde şöyle yazıyordu. Tebrikacılar biliyorum, hatırlıyorum. Arap topraklarında Arap ülkelerinde Orta Doğu'da erken uyanan darbe yapar. O böyleydi. İslam gitti çünkü. İslam bu topraklardan çekildi, huzur da çekildi. Rahat da çekildi. Mutluluk da çekildi. İslam bu topraklara gelmeden önce de rahat yoktu. Evet. Nereye İslam yaklaştıysa orada başta Bölgenin din adamları olmak üzere. Ne olur bir an önce İslam gelse de Müslümanlar gelse de bir de bizim şerifet etseler diye. Bu böyleydi. Suriye'de böyle oldu. Irak'ta böyle oldu. Ondan sonra ta Hint adalarına varıncaya kadar. Böyle oldu. Kuzey Afrika'da böyle oldu. Müslümanlar İspanya'ya girdiği zaman Hicri 2. asırdan ve asırdan ve ondan sonrasında Hristiyan beylikleri, eyaletleri, kolonileri tek tek Müslümanlara haber gönderiyordu. "Gelin filan tarihte şöyle bir olay olacaktır. O vakit bizim kalemizi kolay fethedebileceksiniz." diye haber gönderiyorlardı. Ama iş zaman geldi tersine geldi, döndü. Bu sefer Müslümanlar Haçlılardan diğer Müslümanlara aleyhine yardım istemeye başladı. Niye? Çünkü o kitabın işaret ettiği izzet yolu reddedildi. Bizde de aynı şeyler var. Geçmiş tarihimiz hep bunun açık kanıtıdır. Em tes elhum khrjan, fakhrajurabikha yirs. Hiç kimse Müslümanları İslam davasını yaydıkları için dünya malı, şan, şeref ve buna benzer. Dünyevi makam ve mansıplar peşindedir, peşindedirler diye itham edemez. Bakın bu ümmetin önderine Cenab-ı Allah şöyle diyor. Söyle, söyle bakayım sen onlardan yoksa bir ücret bir haraç mı istiyorsun? Hayır, Rabbinin sana vereceği haraç, yani sana vereceği ücret elbette daha hayırlıdır. Ve huve hayrul râzikîn ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu dinin insanlığa ulaştırılması karşısında bir menfaat beklemek, kullardan menfaat beklemek ve almak kadar bu davaya hakaret edilemez. Davayı küçültürsünüz. Bu dava karşılığında ücret alınsın diye ulaştırılmaz. Bu davada sadece Allah'tan ücret beklenir. İn ecriye illa Allah. Benim mükafatım, benim ücretim ancak Allah tarafından verilir. Ondan beklerim. Başkasından ücret beklenmez. Niçin? Çünkü o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rabbim bizleri dünya ve ahirette de rızıkların en hayırlısıyla rızıklandırsın inşallah. Önümüzdeki ders inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil Alemin.